Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergiyi dinliyorsunuz şimdi. Programın başında da bahsetmiştik. Bugün bir konuğumuz var. Bozcaada yazılarından bahsetmek istiyoruz size. Ee, Bozcaada'da yayın hayatını sürdüren Mendirek dergisinde yazdığı yazıları bir araya getirilen İnceoğlu'yla yani Necati İnceoğlu'yla Nisan ayında çıkan Bozcaada yazılarını konuşacağız bugün burada ve bu kitabın nasıl ortaya çıktığını konuşacağız. Ee, kitabı yayına Mustafa Dermanlı hazırladı ve Mendirek'te böylece bir ...yayın evi haline gelmiş oldu neredeyse. Şimdi de Necati Bey hattımızda. Hoş geldiniz yayına Necati Bey. Selamlar, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Temmuz'un sarı bağlandık sizlere. Nasıl bozca <gülüyor> da durumlar? Önce bir onu alalım. Bizde Poyraz rüzgarı pek çok şeyi hallediyoruz. Ne güzel. Ne kadar sıcak olsa yaşanır hale getiriyor. İyi ki Poyraz rüzgarımız var. Bu hem bizim için hem de bağlar için. Evet, evet ...buradaki üzümlerin iyi olmasını... ...işte bu Poyraz yüzü gene borçluyuz. Evet, Bozca'da yazılarında da... ...sıklıkla bahsediyorsunuz aslında. Yani birkaç evet. sefer... ...bahsediyorsunuz önemli vurgularla. Hem üzümlerden hem de Bağcılıktan. Bağcılık şu anda sizin de... ...içerisinde bulduğunuz bir pratik değil mi? Yanlış anlamıyoruz. Evet, yazılarınızla öyle. konuşacağız ama... ...belki biraz daha sizi tanımak adına bahsedebilirsiniz. Tabii. 2004 yılında... ...üniversiteden emekli olduktan sonra... <gülüyor> ...Bozca'da'ya geldim ve... E, ...önce küçük bir bağ aldık. Sonra bağlarımız büyüdü. Ee, ekonomik büyüklüğe ulaştı. Şimdi e, gerçek bir bağcıyız. 15 yıldan beri bağların içindeyiz ve bayağı bağlarla ilgili birikimimiz de oldu. Evet. Bunları zaman zaman Mendirek Dergisi'nde e, yayınlıyorum. E, yalnız tabii e, Bozcaada ile ilgili üretimlerim bağcılıkla ilgili değil yazıları. Adanın evet. ...her türlü sorunuyla ile ilgilemiyorum tabii burada yaşayan bir kişi olarak. Ve aslında az bir zamandan da bahsetmiyoruz. Peki 2004'te adaya yetiş e, yerleştiniz. Emekli evet. olmuşsunuz o yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesindeki görevinizden dekanıymışsınız o yıl. Nasıl evet. oldu da Bolcu adayı seçtiğiniz, nasıl olur da biri e, adaya taşınmaya karar verir belki biraz bundan da bahsedebilirsiniz? Tabii. E, hayatımızda bazı mutlu tesadüfler vardır burada bir Alman hanım, Bayan Anke Atemer öğrenciler için bir dil kampı düzenlemişti. Oğlumuz o kampa katılmıştı. Bizden, Bayan Anke Atemer bizden o kampın projelerini, mimari projelerini yapmamızı istedi. Hı hı. Adaya onun için geldik. Ve ilk görüşte aşık olduk. Adaya vurulduk. O 1986. Yani hı hı. adaya Yerleşmemizden çok daha önce 1986'da adaya ilk geldik işte başka bir amaçla mimari bir amaçla hı hı. o mimari amaç bizi sürekli bahçe yaptı ilk de yaptı. Evet 18 yıl sonra aslında neredeyse evet. taşınmış oldunuz biraz da e, o zaman yıllara yayılan bir hayal e, umut da olabilir belki adaya ya da hani İstanbul dışından ya da büyük kentlerden başka yerlere taşınmak isteyenler için şimdi bu söyledikleriniz diye düşündüm ben aniden. Evet. <gülüyor> Zaten bütün dünyada böyle bir eğilim var hani e, pek çok kişi kalkıp Amerika'daki e, borsadaki işini bırakıp Avustralya'da e, Akçık'ın çalışmaya gidiyor diye duyuyoruz. Bizimkisi o kadar uç bir örnek değil ama gene de e, çok farklı bir ortamdan İstanbul'dan Hı -hı. adadaki çok farklı bir ölçüye taşınmak olduğu ilgili oldu. Evet, da aslında tabiri caizse gözde mekanlarından bir tanesi özellikle Türkiye'nin kuzeyinin işte Ege'nin kuzeyinin ya da Marmara'nın batısının e, diyelim özellikle yaz aylarında sıklıkla ismi isminden bahsedilmektir. Lakin sizin yazılarınızın yekünle bakıldığında Bolca'da yazıları Mendirek dergisinde yayınlanmış yazıların Önümüzde değerlenmiş halinden bahsediyoruz şu anda. Evet. Ee, Bozcada'nın kimliği, bir kentin kimliğinin oluşması, Bolcada'nın değerlerinin altının çizildiğini sıklıkla görüyoruz. Ve aslında tüm bu trendin Bolcada'ya yönelik bakışında, dışında demeyeceğim ama belki de berisinde durması gereken bir yerellik vurgusunu da içten içe seziyoruz. Bu nasıl tesis edildi? Bunun mimariyle, mimarlıkla nasıl bir ilişkisi vardır diye belki biraz... Karmaşık olabilecek bir sual var hakkında ama ne söyleyebilirsiniz acaba? Şimdi aslında önemli bir şey söylediğimiz Bozca'da son yıllarda Gözde bir e, ulaşım, bir turizm destinasyonu. Evet. Bu hem iyi hem tehlikeli. Kötü diyemiyorum tehlikeli. İyi elbette e, turizm adanın bugün ekonomik gezilerinden bir tanesi. Ama tehlikeli çünkü turizm bir noktadan sonra bireysellikten çıkıp toplu turizma dönüştüğünde evet. gelen turist e, adamın değerlerini denemeye değil de burada yemeğe içmeye, eğlenmeye geldiğinde, buraya katkıda bulunmaya değil de buraya çıkartmaya geldiğinde o turizm e, yöresini perişan ediyor. Bunun örneklerini Türkiye'de yaşadık. Evet. E, Ölüdeniz'i bilirsiniz, Fethiye Ölüdeniz'i. Evet. Bir zamanların küçücük Şirin Köyü. Fethiye e, ölü dönüşünün yatak hane sahiline sonra bugün neredeyse çok tatlı binaların e, çarpık yapılaşmanın kurbanı oldu. E, kuş adası örneği orada da. Evet. E, biz Bozca'da öyle olsun istemiyoruz. Yani gözde, keşke bu kadar gözde olmasa diyorum biraz uç bir söylem belki ama hı hı. keşke daha dikkatli gelinen bir yer olsa. Şu anda adayı bekleyen en büyük tehliki bu çok gözde. Ee, örneğin geçen sene burada bir festival yapıldı, müzik festivali. Evet. Bir günde 10 bin kişi geldi. Doktorlar, peribotlar taşıyamadı. Ee, gelenler tabi dağ gibi çöpünü, pisliğini bırakarak çıktılar. Böyle bir turizmin adaya ne katkısı var? Bu içte olarak sorgulanmalı. Bizim aday için e, dişlediğimiz, en azından benim dişlediğim, arkadaşlarımın düşlediği bireysel, adayı denemeye gelen, adaya katkıda bulunmaya gelen turistin bir turizm anlayışı. Ama bu kolay değil tabii. Ne manada evet. kolay değil? Kolay değil. Yani, kolay değil çünkü şöyle, turizmde şöyle bir yönelim var. Önce oraya sözün ettiğim, o bireysel turizmi Türk turizme öncülük eden kişiler geliyor ve evet. adayı tanıtmaya başlıyorlar. İşte, ne dostlarını sözüyorlar İkinci kuşak Geldiği yörenin özellikle İstanbul, Ankara'nın değerlerini taşımaya başlıyor. Mesela İstanbul'daki evinin bahçesinde gördüğü çimeni adaya taşıyor. Adanın suyu yok. Adanın suyu deniz aşırı yerden geliyor. Yani burada çüme ekerseniz deniz aşırı yerden gelen bir suyu tüketmiş oluyorsunuz. Hı -hı. Orada günde dört defa banyo oluyorsa burada da dört defa banyo almayı hayal ediyor. E burada dört defa banyo alırsanız adanın kanaldasın da yok. Bu sefer fosetikler taşıyor. Yani onu kastediyorum. Evet. Ee, turizmi biz burada planlı ve denge tutamazsak adayı yok olma noktasına bile getirebiliriz. Çünkü ada ölçeğin yönünden e, büyük turizmi kaltıracak bir yer değil. Taşıma kapasitesi bir kavram var çok iyi biliyorsunuz. Evet. Adanın taşıyacağı yük belli. Yani bunun üzerine yani günde 10 bin kişiyi 15 bin kişi getiren burada festivaller düzenlediğinizde ya da burayı iyice herkesin e, yeme içme mekanı haline, eğlence mekanı haline getirdikse adamın altyapısı bunu kaldıramıyor. Nitekim bunu birkaç sene önce krizin sezonlarında yaşadık. Evet çok yakın zamanda da bu arada yani çok duyulmamış olsa da yankı bulmamış olsa da e, bir başka tartışma hasıl oldu Bolcada ile. Bolcada ilişkim eee evet. bu, bu sene bir caz festivali gerçekleşecek hatta bu hafta. Evet. E, evet. yanılmıyorsak bu evet. caz festivali etrafında eee Bolcada e, yerelindeki inisiyatifler bir takım şahlanış evet. dile getirdiler ve o yıllarda e, bulundular. Ve bizim evet. buradan görebildiğimiz e, kadarıyla bir ortak paydada buluşuldu gibi. Evet. E, evet. tabii ki bu şey önlemeyecek muhtemelen o kadar. E, isme müziği önemli. E, müzisyen dinlemeye gelecek pek çok insan olacaktır, o yoğunluğu engellemeyecek ama en azından böyle bir müzakere ortamı 2017 yılında varmış gibi gözüküyor bu Türkiye'de pek olmayan bir şey olduğu için biraz evet. ada olmasına mı bağlasak acaba? Ya Nasıl görüyorsunuz daha doğrusu bu durumu? Adada çok durumu. aydın bir topluluk var adanın sorunlarına ciddi olarak eğilen bir topluluk bu ada forum diye bir topluluk <gülüyor> adanın sorunları üzerinde akıl yürütüyor dertleniyor ve çözümler ortaya koyuyor. Zaten bu jazz festivaliyle ilgili ilk girişimi de Adatorum başlattı. <gülüyor> ve e, tartışmayı olumlu bir şekilde sonuçlandırdı. Aslında Adatorum ya da hepimiz onun üyesiydik. E, caz festivaline karşı değildi. Ama ormanda <gülüyor> o ormanda caz festivalini e, tehlikeli buluyordu. Çünkü çok küçücük Adar zaten küçük ama ormanları da neredeyse avuç kadar bir yer gelseniz zaten iki dakikada hücumdan hücumda yürürsünüz. Evet. Birkaç defa yangın geçirdi ve büyük bir ormanda parçası da yandı. Dolayısıyla e, tartışmalar oradaydı. Yani festival yapılmasın demiyordu sorun. Başka bir yerde, tehlikesi olmayan bir yerde yapılsın diyordu. Işte bir çözüm bulundu. Şimdi gerçekten daha iyi bir yerde festival yapılacak. Ama ben şunu eklemek istiyorum. Ada Forum'dan bağımsız olan benim düşüncem yaz festivali yapılsın. Ama bunun boyutu bile, bunun ölçebile sınırlı olmalı. Evet. Burada binlerce kişinin geleceği herhangi bir festival, herhangi bir müzik festivali, ünlü bir şarkıcının gelmesi de adaya oluyor. Birkaç dakika önce örneğini verdiğim gibi gemiler neredeyse taşıyamıyor. Yani burası öyle bir yer değil. Burada küçük müzik toplulukları, kuartetler, ya da bir kişilik solo küçük bir dans grubu elbette bu tür müzik e, gruplarının faaliyetleri olabilir. Ama festival adı altında büyük etkinlikleri kaldıracak aspiye sahip değil acaba. Bu bir. İkincisi burada evet. olan bir şey buraya özgü olmalı. Yani burayı farklı kılan bir şey olmalı. Her evet. yerde olan bir şey burada olmamalı. Gerçi jass festivali özel bir şey. Onun için doğrusu hani farklı değil diyemem. Gerçekten özel bir şey burada olması yararlı. Ölçü konusu önemli. Burada çok faydalı ve e, gerçekten adayı farklı kılan bir etkinlik var. Sizler de biliyorsunuz, Ekim ayında düzenlenen bir e, ekolojik filmler festivalimiz var. Ondan haberiniz var mı? Evet. Evet, evet. Tabii, biliyorsunuz. yani o adayı çok özel bir yer yapıyor. Yani, bütün bizim peşinde koştuğumuz, düşünce olarak sarıldığımız ada özel bir yer, özel olan niteliklerinde, yani farklı olan niteliklerinde korusun, sıradanlaşmasın, herhangi bir yer olmasın. Bütün tehlike o. Çünkü öyle kolay herhangi bir yer olumu veriyor ki. Doğru. Geriye dönmek mümkün değil değil mi? Herhangi bir yer olmak çok kolay. O kadar da çok herhangi yerler var ki. Ada artık herhangi bir yer olmasın. Bütün çabamız bu. Yani festivalin, festivali olan itirazların da arkasında bir ölçüde bu vardı. Bu kadar hmm. büyük bin kişiden söyleniyor, bin kişilik festival acaba adayı zorlar mı? Mesela başka yerlerde yapılan bin kişilik festivallerine benzeri, korkusu var Doğru. Yoksa festivalde hani müzeye karşı çıkmak hani bir aralık öyle suçlamalar oldu müzeye mi karşı çıkıyorsun diye? Hmm. Elbette müzeye karşı çıkılmıyordu aslında önleyici bir tedbir olarak e, bu festivale evet. karşı çıkmak ve başka bir öneriyle gitmek yani önünü tıkamaktan evet. ziyade bir çözüm kanalı bulmak gibi bir e, hedefi vardı forumun bizim de uzaktan gördüğümüz kadarıyla. Bütün anlattıklarınız doğrultusunda hakikaten ama Bozcaada'nın e, yine de bozulmamış ve gerçekten kendine has şeyleri duruyor. Belki sizler gibi evet. insanların da aynı zamanda çabalarıyla devam ediyor. Ee, örneğin bir Mavrela'nın öyküsünden bahsetmişsiniz kitabınızda evet, bir yerde. Evet. Ve yani hani, evet. E, ol, olabildiğince e, kıymetli gözüken bir e, hikaye bu. E, adanın en eski neredeyse arkayık bitkilerine kadar gidiyorsunuz ve be belki de işte adanın e, en has üzümü bu muydu sorusunu soruyorsunuz. Peşine düşüyorsunuz ve Mavrela şimdi olmasa bile arada bir gün e, çıktığı haliyle fark ediyorsunuz. Siz aslında burada adada en azından öyle bir e, üzüm olduğunu. Ben bir dinleyicilerimiz için özetledim. Siz tabii hikayeyi biliyorsunuz bütün haliyle. Sizden de dinleyeceğiz şimdi ama siz Mavrela'yı mesela e, büyütmeyi, aşılamayı e, denemişsiniz. Deneyeceğinizi yazmışsınız. Birkaç aile birleşerek. Nasıl oldu bu deneyin sonucu ve sizin için nasıl bir süreçti? Biraz anlatır evet, mısınız? Ve Mavrela'nın hikayesiyle belki. Evet. Şimdi aslında e, Bağcılık adanın... E, temel kimlik e, nedenlerinden bir tanesi. Yani bu e, nasıl e, hani İtalya'da Toskana deyince aklımıza Puglia'nın kadar bağları gelir. Ada deyince de Bolca'da deyince kasabanın korunmuş kentsel dokusu kadar bağları geliyor. Gerçekten bir arada ye yeşil. Ve özel bir üzüm olan bu bağlar ada kimliğinin temel ögelerinden bir tanesi. Fakat ne yazık ki çavuş üzümü son yıllarda piyasa değerini kaybetmeye başladı. Bir kere rakipleri çoğaldı. Yani adanın çavuş hüznünü rakipleri çoğaldı. İkincisi çavuş üzümünü tan tanıyan kuşak ortadan kalkmaya başladı. Ve dolayısıyla adada bağların çoğu çavuş üzümü olduğu için... Bağcılık biraz geriye itilmeye başladı. Turizm ise daha kolay para kazandıran, hmm. e, hemen nakde çevirebilen bir sektör olduğu için adanın yerli bağlarının pek çoğu bağlarını terk ederek ya da başkasına devrederek adada pansiyonculuğa başladılar. Evet. Bağların böylesine kritik bir aşamadan geçtiği noktada bir grup e, adalı acaba çavuş üzümünü tekrar... E, Öne çıkarsan bir çalışma yapabilirim diye düşünürlerken e, ben bir gün bir arkadaşımın tanısını sana ferayet hencim bahsettiğimde dolaşıyordum. E, bugüne kadar görmediğim tür bir üzüme rastladım. Ve de düşünüyordum. Acaba burada eski türlerden hani İlerçelib'in sözünü ettiği türlerden kalan olmuş mu diye. E, bu dedim üzümü saklayalım daha üzüm olgunlaşmamıştı. Bu üzüm farklı bir tür olur dedim. Ve üzümü sakladık. E bunu yapmamızın sebebi de şuydu. Fluxera diye bir bağ hastalığını duydunuz mu? Bir bağ hastalığı bu. Sizden Amerika duydum. Kökenli, Amerika kökenli. 1800'lerde Amerika'dan Avrupa'ya gelmiş ve bütün bağları öldürmüş. Bir süre sonra 1940'larda adaya da gelmiş ve çok kısa bütün adanın bağları ölmüş. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle gibi. Telaket bir öldürmüş bir bütün yerli türlerde yok olmuş sonradan yeni sağlam bu hastalığa dayalı Amerikan asma türleri getirilmiş onun üzerine yeni türler aşılanmış yeni türler aşılanmış ama en çok para getiren en hızlı ürün veren en kolay ürüyen türler tabi seçilmiş şansımızda Çavuş bundan bunların arasında iyi bir seçim olmuş ama bunun ötesinde Eski türlerden pek çoğu da yok olmuş gitmiş. İşte ben onlardan birini arıyordum. E, Ferahit ınçların bahçesinde kayaların arasında terk edilmiş bir asma görünce bu o olabilir dedim. Hmm. Üzüm olgunlaşınca aldım e, pazara indim. Adamın eskilerini göstermeye başladım. Bu üzümü musunuz? bu üzümü musunuz? Çoğu tanımadı. Bir kısmı da bu işe yaramayan bir yaban üzüm deyip attı. Ben de hani ümitsizlikle kaldırıp ümidi çöte attım. Tam o sırada e, burada eski bağcılardan bir Rum arkadaşımız e, Yolgi e, bu, e, buğdaycı gördü beni kaçta ne yapıyorsun dedi. Dedim, Böyle eski bir üzüm vardı. Onu arıyordum. E, adamın yerleri bu elindeki üzüm işe yaramayan bir tür dediler. Sen bunu tanıyor musun Yolgi? Bu Mavella diye bir üzümdür dedi. Bizim eskiler bunu çok beğenirlerdi ama çavuş üzümü geldikten sonra bu yavaş yavaş kaybolup gitti dedi. Gerçekten öyle mi dedim? Evet dedi bu çok ünlü bir üzüm. Şimdi dedi bunun Medilya'da üretimi yapılıyor ve çok da güzel şaraplar oluyor dedi. Hemen arabaya atladık. Şeyle birlikte, ile birlikte. Üzüm'ün olduğu bağı gittik, kayalara tırmandık. Marvella orada duruyordu. Yorgi ve Dimitri, iki tane Rum arkadaşımız, üzümü teşhis ettiler. Bu dediler Marvella kaybolmuş, bitirin son temizlisi. Şimdi biz Mavrella'yı çoğaltmaya çalışıyoruz. Şanlı. Onun böyle bir var. Evet. Bir yandan hakikaten bu e, turistik faaliyetin yani tüketim odaklı e, turistik hareketin adaya zarar e, vermemesi yönünde büyük bir mesai harcanırken e, buna verilen evet. zaman da aslında adanın özgün niteliklerine verilecek zamandan da çalıyormuş gibi e, evet. hissetmeden edemiyor insan. Yani evet. üzümünden tutun da işte 40 kiliselerine ya da e, oranın dair araştırmalara susuzluk problemi belki çok e, ciddi olabilecek bir probleme dair. Pratik konularda aslında galiba bu e, turistik heyulanın içinde kayboluyor gibi e, de geliyor. Evet. Ne dersiniz acaba? Şimdi aslında bu Yalnız Ada için değil Türkiye'de turizme açılan her yeri yeri her yeni görevi için geçerli. Turizm ilk geldiğinde bir heyecan da getiriyor. Farklı bir görüş, farklı kişiler, farklı kültürler, farklı renkler getiriyor. Bu yöre, yöre için gerçekten çekici bir şey. Fakat turizm gittiği, çoğu zaman gittiği yörenin değerlerine uymak yerine geldiği yörenin değerlerini empoze ediyor. Baştan demin söylediğim gibi hani o yöre susuz kurak bir yöre ise susuzluğa kuraklığa dayanmak yerine sonuna kadar suyu kullanarak adeta Tüketim noktasına getirmekten çekinmiyor. Gene demin verdiğim örnekte de olduğu gibi bu ada bağ adası ya da bu yer portakal bahçelerinin olduğu yer demiyor. Evinin bahçesini hemen çimen ediyor. Çimen demek suyunda de bir felaket denekleri bizim gibi sıcak ülkelerde çimenin tükettiği suyu düşünün. Bağlara veremediğimiz suyu çimenlere vermenin de su riskesini düşünün. Şimdi turizmin böyle bir yönü var. Gide giderken gittiği yerde heyecan getiriyor. Ama tüketim sektörü haline kolayca dönüşü veriyor. Bir. İkincisi bağ ya da portakal bahçesi ya da yani yerdeki başka bir ürünün ekildiği tarımsal alan. Hep orada belli ki binlerce yıldan beri var olmuş. Adadaki bağlar herhalde en azından bin yıllık. Belki daha eski. Evet. Ve Akdeniz'de portakal muhtemelen binlerce yıldan beri değiştiriliyor. Ama turizm öyle değil. Turizm geliyor, orada kalıyor, orayı Türkiye'de terk edip gidiyor. Turizm için gidiyor? Mesela örneğin ilk başta deniz, kum, güneş için. Deniz, kum, güneş her yerde var. Yalnız Türkiye'de yok ki işte nitekim Rus turistler Türkiye'deki e, denizi, kumu terk edip başka yere gidiyor. Yunanistan'a gidiverdiler. Ama e, bağlar terk etmiyor. Bağlar bir yıldan beri burada, burada kalacak. Turizm geçici, orayı yeteri kadar e, çekici bulmadan da terk ediyor. Bu noktada biz hep arkadaşlarımızla buranın e, temel değerlerini, karını, bağcılığı turizm adına tedavi etmeyelim çabasındayız. Yani turizmin kötülemiyorum, turizm elbette hızla ekonomik bir sağlayan. Önemli bir sektör, turizm olsun ama adı simgesi, haline dönüşmesin. Ada turizmi, adası, adı eğlence adası. Ada yeme içme adası, ada festival adası olmasın, ada tarım adası, ada Bağcılık adası elbette festivallerde olabilir. Bizim görüşüm, benim görüşüm özellikle bu. Biraz fazla mı uçlarda da olacak? Eyvallah, biz de katılıyoruz fikrinize, en azından kendi adıma öyle söyleyip. Tamam. Necat İnceoğlu ile beraberiz. Bolca da yazdırdı derlendiği insan ayında Mendirek yayınları diyeceğim. tarafından yayınlandı Mustafa Derman'ın derlemesiyle. Mendirek'ten kısaca bahseder misiniz? Tüm bu görüşlerin dile geldiği bir mecra aslında bakarsanız. Ve kıymetli aslında nasıl diyorsunuz ki bağlar kalacak, turizm gidecek. Bu notlara düşmek gelecek için de önemli tasarıları tetikleyebilir herhalde. Evet. Şimdi aslında Endirek bu da çıkan bir aylık dergimiz Bazen iki ayda bir yayınlanıyor. Bir adamın e, her türlü sosyal ve ekonomik sorunlarıyla ilgili görüşler oraya yansıyor. Bizim bir yazar grubu var. Bunun ötesinde herkese de yazılarıyla açık. E, aslında Mendereç bizim ütopyalarımızı <gülüyor> dile getiren bir dergi. Çoğu zaman hayallerimiz, ütopyalarımız orada yer buluyor bu Ütopyalar bir gün gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilemeyiz. Ama evet lan biz düşlemeye Mendirik Dergisi'ne düşlemeye bunları dile getirmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, şöyle Mendirik Dergisi'ni görmüşsünüz herhalde evet. i̇ki, iki yazılar politik değil hemen hemen politik hiçbir yazı yok. Ekolojik değerleri ekonik adanın ekonomik gidişi adanın ıı, sürdürülebilirliği Taşıma, ve taşıma kapasitesi, e, adaya ulaşım çok önemli. Biz ada olduğumuz için peribotlara bağlıyız. Onların e, seferlerinin düzenli olup olmaması, çok olursa ne olur, az olursa ne olur sorunları. Hani İTAP'la gelen elinin olduğu kadar çok peribot olsun ki rahatça gelip gidebilelim denebilir. Ama peribot çok olunca bu sefer gelen kişileri, Aldaramayacak büyük altına giriyor da o zaman terbiyec olmasın mı gibi hani ilk bakışta ters gelecek bir şeyi bile biz bu dergide tartışıyoruz. Hı. Şimdi ben de böyle şey bir dergi ne diyeyim ona e, ilerici bir dergi yani politika dışında her şeye bol bol yer veren çevreci çevreci bir dergi diyelim. Evet bir tür arşiv ve hafıza görevini de üstlenmiş durumda evet, belki de aynen. o yüzden de kıymetli bir gözüküyor. Bir tartışma alanı tabii ki mendirek evet. buradan da emeğe geçen herkese bir selam etmiş olalım sizin meselenizde. Necati Bey var mı ekleyeceğiniz bir şey bizim sorularımız Yoo, bu kadar? Bizim ilgili böyle mitofyalarımız var hani bunların çoğu gerçek olamayacak kadar güzel. Hani Bağların korunduğunu, artık yeni bağlar dikildiğini, turizmin planlı olduğunu, gelen insan sayısının sayılı olduğunu, gelenlerin adaya saygı gösterdiğini, burayı tüketmek değil, geçmek için bisiklete binmek, tabiatı denemek için geldiklerini düşündüğünüz bir turizm, bir ada var. Bunlar şimdilik biraz utopya gibi görünüyor ama biraz belki de utopyalarımız gerçek olur. E, şimdiden konuşmaya başlamak. Lazım her evet. zaman konuşmak lazım zaten evet. Siz, sizin sayenizde biz de bu konuyu açmış olduk bir kere daha tam da dediğimiz gibi Temmuz Ağustos'a bağlarken yani evet. e, herkesi göre o tatil aylarında konuşmak da ayrıca kıymetli oldu çok teşekkür ediyoruz zaman için. Ben teşekkür için. ediyorum sağ olun davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere çok sağ olun. Görüşmek üzere sağ olun.